sığınış duaları maddi ve manevi hoş karşılanmayan bir işin başa gelmesi şeytan ve muzır insanların tasallutu gece uykusuzluğun ızdırabı şeytanın dürtüşleri, namazda gelen vesvese ve özellikle günahların şiddetle arzulanması zikirde şeytanın boğazı sıkması şişirmesi bunalım üzüntü ve her türlü beladan şirk eşit riya gösteriş ve günah işlemekten kurtulmak için 11 kere "Allahumme inna na'udubike min en nushrike bike şeyen na'lemuhu ve nestağfiruke lima la na'lemuhu" okunur. Yani "Allahumme niyet, söz, hareket olarak sana bir şeyi eş edeceğimizden sana sığınıyoruz. İhlasımızın gerçekleşmesi için bizi koru. Şayet bilmeyeceğimiz bir yerde bir şeyi eş edecek olursak buna da senden mağfireti diliyoruz demektir. 2. bir kere Eûzu bi kelimâtillâhit tammâti min gadabihî ve ikâbihî ve şerr ibâdihî ve min hemzâtish ve en yahdurûn. Eûzu bi kelimâtillâhit tammâti min şerr ve ve okunur. Yani, hazabından, cezalandırmandan, kulların şerrinden, şeytanın dürtüşlerinden ve yanımda bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Allah'ın yarattığı, yaydığı, temizlediği her şerlilerin şerrinden Allah Teala'nın tam kelimelerine sığınırım demektir. 3. 11 KERE Hasbi Allahu la ilaha illa hu ve alayhi tevekeltu ve hu rabbul arşil azim ve la havle ve la kuvvete illa okunur. Yani her halükarda Allah bana kafidir. Kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut eşit tapınılan yoktur. Ona dayanıyorum. Zira kendisi yüce arşı ve arşın kuşattığı mahlukunu ilim ve iradesiyle icat eden, gücü ve imdadıyla yaşarten, yaşatan, kemaline erdiren, belli bir nizama tabi tutan Rabb'dir. Ali ve azim Allah Teala'dan başkasıyla günah işlemekten, zararlı şeylerden dönüş, taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur demektir. Dört. On bir kere. Allahu'mma Rabb al-Şamawat ve ma aẓlât, Rabb al-Ardini ve ma aqlât, Rabb şayatini ve ma aẓlât, kun li jaran min şerri an أحد منهم, ou an yta' al-zajaruk و tabar Yani Allahu'mma, ilim ve iradenle yokluktan var eden Yeşerten, yaşatan, kudretinle dengesini koruyan, yedi göğün ve göklerin gölgeledikleri şeylerin Rabbisin. Eşit, ilim ve iradenle mahlukunu var edersin. Gücün ve imdadınla yaşatır, yeşertir, idare edersin. Yedi yer ve yerin azalttığı şeylerin Rabbisin. Şeytanların ve şeytanların yoldan saptırdıklarının Rabbisin. Bütün mahluklarının şerrinden bana koruyucu ol. Ta ki onlardan hiçbirisi üstünlüğü taslayarak bana zulmetmesin. Sana sığınmak, güvenin altına girmek çok yüce korunaktır. Zatın yüce ve münezzehtir demektir. Dört sığınış dualarından her birinin okunuşunun sonunda nefesini içine çeker. Sonra bütün bedenine üfürür, oğuşturursun. Hadisle tespit edildiği üzere, bu dualar, habis ruhların tasallutundan, zulme uğratılmaktan, maddi manevi mağlubiyetten, zalimlerin tasallutundan, hükümdarların şerrinden ve yanlarına gidilmesi anında yumuşatılmaları için korunaktır.